Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Avrupa ne konuşuyor ona bakalım. Ee, Avrupa ne konuşuyor? Eurotopics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda. Bugün size Beçikalı ev hanımlarından bahsedeceğim. Ee, sonra Kadınlar Dünya Kupası'ndan ve Taciz Sıkanlılığı'ndan bahsedeceğim. Ee, ama önce bir insani felaketle baş, başlamak istiyorum. Dağlık Karabağ'da yaşanan insani felaket. Ee, bu uluslararası olarak Azerbaycan'ın toprakları sayılan e, ama çoğunlukla Ermenilerin yaşadığı ve şimdiye kadar da hep Ermenistan'ın dar bir e, koridordan, Laçin koridorundan e, işte, e, gereksinimlerini sağladığı Dağlık Karabağ bölgesi. Ee, bu Dağlık Karabağ'da aslında yaklaşık yıl başından bu yana Azerbaycan e, Dağlık Karabağ'a e, bu yardımların desteğin iletilmesine izin vermiyor. Ama 15 Haziran'dan itibaren trafiği tamamen kesmiş ve Ermenistan'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni önceki hafta acil olarak toplanmaya e, çağırdı. Şimdi insani felaket diyorum e, bu nedir diye soracak olursanız aslında Avrupa medyasında e, bir kere bu yönüyle e, anlatılıyor. İtalya'dan La Repubblica gazetesindeki bir yorumcu Dağlık Karabağ'daki durumu şöyle anlatmış. E, kuşatmada son aşamaya girildi. Bölgede yaşayan 120 bin Ermeni'nin önünde yalnızca iki seçenek var. Ya boyun eğmek ya da açlıktan ölmek. Hasat döneminin sona ermesiyle insanların yaşamını idame ettirmesini sağlayan az sayıdaki şey de giderek kıt hale geliyor. Sınırlı miktarda meyve ve sebze, insanların kızgın güneşin altında saatlerce bekleyerek aldığı ekmek, tüm bunlar kıtlaşıyor. Yağ, tuz ve şeker olmadan gıdayı muhafaza etmek mümkün değil. Bunlar bulunamıyor. Yeterince ilaç, hijyen malzemesi, bakım malzemesi, bebek maması da yok. Elektrik günde yalnızca birkaç saat veriliyor. Bu da su pompalarının işleyişini etkiliyor. Yani burada anlatılan hani elektrik sudan bebek mamasına kadar e, neredeyse hiçbir şeyin bulunamadığı, artık açlık seviyesine e, gelindiği bir e, durumdan e, bahsediliyor ve Azerbaycan'ında bunu işte oradaki insanları boyun eğdirmek için yaptığı söyleniyor. Dağlık Karabağ işte çok tarihsel olarak... İki tarafında Ermenilerin de Azerbaycan'ın da sahip olmak için işte çatıştığı on yıllardır savaştığı bir bölge. Ee, en son 2020 yılında bir savaş olmuştu ve bu savaş Ermenistan'ın yenilgisiyle e, Azerbaycan'ın da o bölgede önemli toprak kazanımlarıyla sonuçlanmıştı. Şimdi görünen o ki Azerbaycan yani Dağlık Karabağ'ın bu ıı, ana bölgesini de kendi hakimiyetini almaya çalışıyor. Macaristan'daki Sabat Avrupa haber sitesinden bir yorumcu demiş ki galiba Azerbaycan istediğini alacak şeklinde bir yorumu var. Şöyle diyor süreç ne kadar uzarsa Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan tarafından yeniden ilhakı da o kadar kaçınılmaz hale gelecek gibi görünüyor. Bu durum aralarında ABD, Avrupa Birliği ve Rusya'nın da olduğu barış görüşmelerindeki çeşitli ara bulucular tarafından da zımnen destekleniyor. Yani Azerbaycan'ın bu politikası aslında örtük e, olarak e, diğer büyük güçler tarafından destekleniyor ve gidişat o yönde e, gibi görünüyor haberlere ve yorumlara göre. E, son olarak da Britanya'dan Open Democracy haber sitesinden bir yorum aktarayım. E, bu büyük güçlerin e, özellikle de Avrupa Birliği'nin sessizliğinin e, enerjiye, doğalgaz meselesine bağlıyorlar. E, şöyle diyor yorumcu, krizin tırmanmasına ve son derece ciddi insan hakları ihlallerine rağmen batının Azerbaycan üzerinde fazla bir baskısı yok. Bu da Avrupa Birliği'nin, Bakü'nün Dağlık-Karabağ'ın geleceğine ilişkin plan ve koşullarını kabul ettiği anlamına geliyor olabilir. Muhtemelen Brüksel ile Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki doğalgaz anlaşmasının da bunda bir rolü var. 2022 yazında imzalanan anlaşma Azerbaycan'dan AB'ye yönelik sevkiyatların hacminin artırılmasına öngörüyordu diyor işte savaşın ve bu enerji çıkarlarının yine iç içe geçtiği ve bu arada insanların da açlıkla, susuzlukla mücadele ettiği bir tablo yaşanıyor. Dallık Karabağ'da diyebiliriz özetle. Evet orada yani özellikle de bu Uluslararası Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği kurumları ve Avrupa Konseyi kurumları da bu ablukaya son verilmesi çağrısında bulunuyor ama bunlar giderek derinleşen bu kriz karşısında da bir şey yapılamıyor anlaşılan. Hatta uluslararası kamuoyunun gelişmelere karşı yeterli duyarlılıkta davranmadığını gö gören Türkiye'den de e, entelektüellerin, sanatçıların, yazarların... Gazetecilerin bir imzalı şeyi vardı. Yani Berlin ablukasının kırılması gibi hava ikmali yoluyla Karabağ ablukasının kırılması ve böylece insanlık dramına son verilmesi çağrısında bulunmuşlardı. Ama bir sonuç yok herhalde öyle görünüyor. Hatta bir de bu o... abluka hatırlarsanız çevre mücadelesi kisvesi altında başlamıştı. Evet başlamıştı. Azerbaycan'da. Aslında kendisi fosil yakıtlara sonuna kadar bağımlı bir ülke olduğu için öyle çevre, ekoloji vesaire eylemleri yapılamıyor zaten bir tür diktatörlük yani Azerbaycan. Ama bir anda ilk kez adını duyduğumuz sivil toplum örgütleri illegal madencilik yaptığını e, oradaki bazı Ermeni şirketlerinin iddia etmişti. Fakat nedense yolu kapatıp yani şirkete karşı mücadeleden çok oradaki yolu kapatıp e, haftalardır. Hatta bir aydan uzun bir süre oldu sanırım daha birkaç hafta önce Ağustos'ta okumuştum. İlaç yardımı, gıda yardımı gibi araçlarına birleşmiş milletler araçının dahi girmesine engelliyorlar. Ne ilgisi var illegal madencilikle bilmiyoruz. Evet, hatta uluslararası ceza mahkemesi eski başsavcısı Luis Moreno Campod'a bu, bu önemli, önemli bir makale yayınlamış ve Aliyev'in Karabağ'daki eylemlerini soykırım olarak nitelendirmişti. Ama gelişmelerde bir olumlu bir gelişme henüz olmadı anlaşılıyor. La Republika'nın açıklamaları filan da e, bu yönde tabii ama nasıl gelişecek bilmiyoruz. Ee, evet yani o, o sizin bahsettiğiniz makalede hani yeni bir soykırım yaşanmasın e, deniyordu. Ee, ama işte dediğim gibi 15 Haziran'dan itibaren trafik tamamen kesilmiş. Ee, i̇ki buçuk aylık bir süre ee, dayanmak için e, uzun bir süre. Ee, Azerbaycan e, boyun eğdirmek için elinden yap geleni yapıyor gibi görünüyor. Ee, Dalıp Karabağ ile ilgili böyleydi ve şimdi bambaşka bir alana futbola geçelim. Siz muhtemelen bunu yarın da konuşacaksınızdır aslında ama ben biraz Avrupa medyasına yansımalarıyla ve hani ilginç bir taciz boyutu var Lütfen. onunla aktarmak istiyorum. FIFA Kadınlar Dünya Kupası pazar günü oynanan maçla tamamlandı. Ve final maçında da İspanya İngiltere'yi 1-0 mağlup ederek kupayı aldı. E şimdi bu kadınlar Dünya Kupası kadın futbolunda bir dönüm noktası olabilir mi diye sordurtacak kadar ilginin yoğun olduğu yani maçların keyifli olduğu hem ekran başında hem de stadlarda izleme rekorlarının kırıldığı bir dünya kupası oldu. Öyle görünüyor ki bu kadın futbolu Gittikçe e, gelişiyor ve önümüzdeki yıllarda da e, gelişmeye de devam edecek ve bu e, ticari olarak da e, önemli bir mesele. E, Almanya'dan Deutschlandfunk diyor ki bir ürün olarak kadın futbolu artık yalnızca Avrupa'da değil tüm dünyada işe yarıyor diyor. E, bu Dünya Kupası'nın bir başka özelliği. Erkekler Kupası Katar'da bütün böyle işte insan hakları ihlalleri işte gökkuşağı bayraklarının yasaklanması falan bunlarla gündeme gelmişti. Bu sefer hani iyi futbol konuşuldu ve daha coşkulu bir ortam vardı. Hani bu FIFA'nın kendi imajı açısından da olumlu bir organizasyon oldu diye değerlendiriliyor. Bunlar Dünya Kupası ile ilgili genel hani ana başlık. E, söylenen. E, bunu aktarayım. E, ama bu Dünya Kupası'ndaki e, Kadınlar Kupası'ndaki futbol kadar e, işte, e, kupa alma e, seremonisi sırasında İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'in kadın oyunculardan Jenny Hermoso'yu iki eliyle kafasından kavrayıp kendine çekip dudağından öpmesiyle de e, gündem oldu e, yani işte futbolcular e, ödüllerini almışlar işte tokalaşıyorlar sarılıyorlar falan filan. E, o sırada bir anda futbol federasyonu başkanı e, kadını iki eliyle tuttu kafasından kendine çekti e, ve dudandan öptü. Ve milyonlarca e, sonra... insanın seyrettiği bir sırada sahnede kürsüde yani değil mi böyle? Aynen, aynen, daha, aynen. daha belirgin olamazdı hiçbir şey. yani videoları planmba bayağı kuvvetli bir öpüş. Evet, e, şey sonra anlatacaktım. Şimdi söyleyeyim. E, diyor ki, futbol federasyonu, bunlar işte son derece normal, son derece Hı -hı. doğal şeyler. İşte o sevincin coşkusu içerisinde e, falan diyor. Hani son derece doğal ve normal gördüğü için e, bunu kameralar önünde yapmakta da herhangi bir çekincesi olmamış anlaşıldığı kadarıyla. E, kendisi doğal görüyor ama... E, o, Kadın oyuncu Hermes Hermoso şeyden sonra maçtan sonra şeyde soyunma odasında bir Instagram'dan canlı yayın açıyor. Canlı yayın sırasında bir takipçi bu konuyu gündeme getiriyor ve Hermes da diyor ki hoşuma gitmedi diyor. Bundan hoşlanmadım diyor evet. Evet e ve bu arada hani bir takım arkadaşına da şey dediği duyuluyor ne yapabilirdim ki dediği duyuluyor gerçekten kadınlar hep bu durumda kalıyor yani bir anda erkeğin böyle bir m, hareketine maruz kalıyorlar ve yapabilecekleri hiçbir şey olmuyor donup kalıyorlar o anın şoku içerisinde. E neyse işte Rubiales'e e, o gün e, bu tepkiler falan söyleyeyim e, e, aktarılınca Rubiales bu tepkileri gösterenler için eleştirenler için idiotlar ve aptallar diyor onları kale almayalım biz keyfimizi bu gecenin keyfini çıkaralım diyor. Ama neyse ki işte tepkiler dalga dalga büyüyor ertesi gün eşitlik bakanı bu hareketi cinsel şiddet olarak e, niteliyor. Ee, ve şöyle diyor biz kadınlar bu durumdan her gün muzları biz. Şimdiye kadar görünmezdi, e, bu olayda görünür bunu normalleştiremeyiz diyor. Aynı şekilde işte spor e, bakanı da kabul edilemez diyor ve e, federasyon başkanı özür dilemeli diyor. Ve gerçekten de ertesi gün e, ertesi akşam Rubiales e, özür dilediği daha yumuşak bir açık yapıyor. Yani işte bunlar bizim için doğal şeyler ama incinen varsa özür dilerim diyor ve Allah'tan yine iş burada bitmiyor başbakan Pedro Sanchez diyor ki e, İspanya'nın eşitlik ve kadın hakları konusunda alınacak çok yolu olduğunu gösteriyor bu olay özür yeterli değil ne demek istediğini netleştirmek konusunda adım atmalı diyor. Ee, özür dilemeli tepkisiyle birlikte artık istifa etmeli e, tepkisi de e, pek çok otorite tarafından, hani spor otoriteleri tarafından da e, dile getiriliyor e, ve şey e, sonra bu olayla birlikte başka şeyler de ortaya çıkıyor. E, bu dudaktan öpme hareketinin tek başına olmadığı bu maço kültürün, kadını aşağılayan, ikincileştiren e, kültürün pek çok yani o maç sırasında bile pek çok örneği görülüyor. Şöyle ki e, maçta gol at, galibiyet kazandıklarında Rubiales elini iki bacağının arasına götürüp cinsel organını tutuyor ve böyle şey yapıyor yani e, gö gösteriyor falan. E, Böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. E, ayrıca takımın teknik direktörü gol atıldığında yanındaki kadın asistanın memesini e, tutuyor. E, böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. E, aynı zamanda teknik direktör Vinda e, şampiyonadan sonra yaptığı açıklamada işte biz şampiyonuz derken hani İspanyolca'da şampiyonu kadın Form, şampiyon kelimesini kadın formuyla değil de erkek formuyla e, kullanıyor. Yani sanki erkekler e, şampiyon olmuş gibi. Bunun gibi yani bir maç bile görebileceğimiz bir sürü e, bu maç o kültürün, erkek egemen kültürün e, tezahürünü e, görüyoruz. Böyle bir durum yani e, basında e, özellikle hani çok ciddi e, tepki var. E, mesela İspanyadan El Mundo gazetesindeki yorumcu şöyle diyor. Rubiales başarının kahramanlarının parlaması gereken bir kutlamaya gölge düşürdü. Kendini itibarsızlaştıran ve İspanyol futbolunun imajına zarar veren acınası bir tutum sergiledi diyor. Ee, bir başka e, haber sitesi ABS şöyle demiş Rubiales'in Acınası özür girişimini desteklemesi için taciz ettiği oyuncuya baskı yaptığı artık biliniyor. Bunun tek çözümü istifa etmek. E, milyonlarca yetişkin ve çocuğun tutkuyla takip ettiği bir sporun en yüksek otoritesi örnek davranışlar sergilemeli diyor. Bu arada e, bu yorumcunun bahsettiği e, şey, konu şu. Şeyden sonra e, bu olaydan sonra federasyon bir açıklama yapıyor. Federasyon açıklamasında oyuncu her monsonun, e, bunun karşılıklı bir şey olduğunu söylediğini aktarıyor ve bizim onunla harika bir ilişkimiz var dediğini aktarıyor. E, ama bunu her birebir ağzından duymuyoruz ve hem kendisine hem ailesine işte federasyon başkanını destekleyici açıklamalar yapması için çok baskılar yapıldığı yönünde de haberler var son olarak da şey söyleyeyim bir yandan tabi Ciddi bir tepki var bir yandan da erkek spor gazetecileri, otoriteler, taraftarlar sessiz bu konuda eleştiriler var. Yani erkeklerin bu sağredici sessizliği demiş mesela El Diyario S sitesindeki yorumcu ve şöyle devam etmiş. E, oluşturulan baskı Rubiales'in istifasına yol açarsa bu mükemmel bir gol olur. Benzer davranışlara katlanmak mecburiyetinde kalan pek çok genç kadın sporcu bu gelişmeyi de en az dünya şampiyonluğu kadar sevinçle kutlayacaktır e, demiş. Evet yani Rubiales'in istifasına ilişkin... Çağrılar devam ediyor çok yoğun bir tepki ama bir yandan da işte Rubiales ve futbol federasyonu son derece güçlü hani istifa olur mu o şey belki biraz zor denebilir ama bunun İspanya'da ve Avrupa'da genel olarak ciddi bir gündem olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, evet, çok önemli bir konu hakikaten ve yani yarın da herhalde konuşacağız. Ama yani mesela Irene Montero da yani geçiş hükümetinin bir bakanı, eşitlik bakanı diye bir bakanlık var. O da adı da güzel. O açıkça şey demiş yani sosyal medyadan yaptığı bir açıklamada biz kadınların gündelik hayatımızda her gün çektiğimiz bir cinsel şiddetin bir biçimi şimdiye kadar görünmüyordu Şimdi görünür oldu bunu normalleştirmemiz. Söz konusu olamaz demiş. Bakalım nasıl gelişecek yani. Evet evet kesinlikle. Ee, buradan e, Belçika'da kadınlarla ilgili bir tartışmaya e, geçelim. E, Belçika'da da Adalet Bakanı Vincent van Kucke Borne e, bir dergiye verdiği röportajda ev kadınlarının e, Freeloader yani ben bu freeloduru beleşçi diye çeviriyorum evet. toplumun sırtından geçinen insanlar ev kadınlarının beleşçi olduğunu bunu yapabileceklerini ama bunu toplumun sırtından yapamayacaklarını bilhassa da göçmen kökenli kadınların toplumdan, toplumun sırtından geçindiğini Kadınların evde oturmak ve çocuk bakmak yerine çalışmaları gerektiğini söyledi. Bu toplumun sırtından geçinmek dediğini de şuna bağlıyor aslında. Eğer Belçika'da birisi işsizse ona işsizlik ödeneği veriliyor. Eğer eşi de çalışmıyorsa daha fazla destek alabiliyorlar. İşte toplumun sırtından geçinmekte de dediği kadın çalışmıyorsa, eşi de işsizse ona daha çok veriyoruz. İşte bu sayede de bizden daha çok para almış oluyorlar, haksız yere de demeye getiriyor. Tabii bu, bu da Belçika'da ciddi bir tepkiye yol açtı. Bu Adalet Bakanı Merkez Sağ Parti'den, kendi partisinden de, bir takım kadın vekiller önemli önde gelen isimler tepki gösterdiler. Hani bu söylemin kadınların emeğinin ne kadar küçümsendiğini ortaya konduğu ifade edildi. Ve 2023'te bile çocuk bakımı hala büyük ölçüde kadınlar üstünde hani devlet bunu çözmek yerine kadınları hedef alıyor şeklinde yorumlar yapıldı. Mesela bu yorumlardan bir tanesi La Libre Belçik gazetesinden şöyle aktarayım. E, unutmayalım ki pek çok kadın devlet bir çözüm bulamadığından bakıcılık yapmak zorunda kalıyor. Belçika'nın topluma temel bir katkı olan bu bakım işine değer atfeden ekonomik modellere yatırım yapmaması ne acı. Ülkemizde bu işlerin önemli kısmının üstlenen, ve ırk ayrımcılığının da mağduru olan kadınları yargılamak yerine Kamu hizmetlerine yatırım yapmamız e, gerekiyor e, demiş buradaki yorumcuda. İşte bu burada da yani e, kadınlar evde oturup çocuk bakmasın, dışarıda çalışsın e, diyen bir Adalet e, Bakanı görüyoruz. Hani bizim ülkemizi karşılaştırınca ben şey düşündüm. Ya ne kadar <gülüyor> farklı farklı bakışlar, ne kadar farklı farklı erkekler e, var e, diye düşündüm. Acaba bizim e, cumhurbaşkanımızla bu Adalet Bakanı'nı bir odaya koysak onlar kendi aralarında tartışsalar kadınlar evde çocuk bakmalı mı yoksa dışarıda çalışmalı mı güzel olabilir mi acaba diye de düşündüm açıkçası. Yani çünkü standart konusunda tabii demin söylemeyi unuttum bu öpme meselesine gelince bir de bir İspanya'da bir televizyon naklen yayınlar da yapan bir televizyon sunucusu Jose Luis Sastre de demiş ki bunca yüzlerce kutlama gördük Rubiales ile bu federasyon başkanı Rubiales ile erkek oyuncuları zafer kazanan takımların erkek ile kutlama bir tanesinde bile birisini kafasından yakalayıp hiç bir şey sormadan dudaklarından öptüğünü görmedik. Acaba neden de diye sormuş. <gülüyor> evet evet böyle ben durumlar. Sorayım. Böyle durumlarda ben hep kadınlarla erkeklerin yerini değiştirip bir senaryo kuruyorum. O zaman doğal geliyorsa doğaldır diyorum. Mesela düşünsenize bir kadın güreş federasyonu başkanı var. Ve ne bileyim erkek güreşçiler madalya almışlar falan hani bir kadın asla bir erkeği kafasından tutup kendine çekip e, işte bu benim normal doğal kutlamam yani dudağından öpüp normal doğal kutlamam diyebilir mi e, diye düşünüyorum böyle durumlarda. Ama sen Rubiales'e göre moronlardan idiyolardan biri oluyorsun tabii. Idiotlarda. Evet evet evet evet. Evet. Neyse kendi tepkiler sonucunda bir tık e, bizim idiot olmadığımızı kabul etmiş durumda. Bir tık geri çekilip. <gülüyor> evet inşallah etmiştir. Belki <gülüyor> e, bitiriyoruz Euro... galiba değil mi? Evet. Eurotopics bültenlerinden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakal. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere.